Günaydın. 94.9 Açık Radyo'da iklim için dinliyorsunuz. Ben Özge Can Kara. Ben Can Tamim Ben de Ömer Medra. Ayrıca desteği için dinleyici dostumuz Sema Kara'ya da teşekkür ederiz. Teşekkürler. Bugün iklimle ilgili haberleri konuşmak her zamanki gibi Türkiye'nin gündemiyle birlikte birazcık daha zor. Umutlu, güzel bir... Siz dinleyicilerimize umutlu ve güzel haberlerden bahsedebilmek için iklim değişikliği ile ilgili umutlu ve güzel haber aradığımızda da maalesef e, bu konuda güzel bir habere rastlayamadık. En azından benim haberleri taradığım kadarıyla özellikle e, aşırı hava olayları konusunda e, oldukça endişe verici gelişmeler devam ediyor. E, geçtiğimiz hafta Arktik Okyanusu'nda kay, e, Arktik okyanusu kıyısında kaydedilmiş en yüksek sıcaklık rekoru kırıldı. Daha doğrusu çarşamba günü bu rekorun kırıldığı zannediliyordu. Perşembe günü e, sıcaklık yarım derece daha artıp 30 dereceye vurarak yeni bir rekor kırdı. E, ölçülen en yüksek sıcaklık böylelikle 30 derece oldu. Yani dünyanın en soğuk e, yerlerinden olmasını tahmin ettiğimiz bir yerin 30 dereceye vurduğunu gördük. Zaten Alaska'da da 150 gündür her gün ortalama sıcaklıkların üzerinde sıcaklıklar yaşandığına dair haberler geliyor. Bu haberin umut verici olabilecek tek kısmı en azından Alaska'da yaşayanlar için bu Arktik okyanusundaki buzulların erimesinin iyi internete ...neden olduğunu gördüm, araştırdığımda. <gülüyor> ne demek bu? Ee, buzullar eriyince... E, ...su yüzeyinde fiber kabloların... E, ...döşenmesi anladığım kadarıyla... ...daha kolay olduğu için... ...Alaska'da yaşayanlar... ...ve bizi Alaska'dan dinleyen dinleyicilerimiz varsa... ...iklim değişikliği nedeniyle... ...daha hızlı internete sahip olabiliyorlar. Bir de iyi haber yok diyorsun işte. Yani evet. Burada. Ee, teknolojinin zaferi. Ee, bu... E, Amerika'dan ve Alaska'dan gelen haberlerimiz bu yöndeyken e, geçtiğimiz hafta pek ve de hala da devam eden e, Çin'deki monsun yağışları. Monsun Monson yağışları, Muson. Muson yağışları pardon. E, bu e, dünyadaki en kötü e, ikinci doğal hava olayı ya da e, hava ile alakalı e, olay olarak e, görülüyor. Bu yaz 237 kişi öldü ve de şu anda 22 milyar dolarlık bir e, zarara uğratmış Çin'i. E, i̇nternette de ilginç e, görüntüler vardı. E, yağan yağmurlardan domuzları kurtarmak için çevreci bir grubun e, seferber olmasını gördük mesela. E, hala heyelanlarla ilgili videolar e, düşmek üzere. Yani durum o kadar korkunç ki hani ben gördüğüm zaman sanırım... Ee, geriye baktığımızda yani bundan 50 yıl sonra tarih kitapları geriye dönüp baktığında bunu korkunç bir olay olarak e, tarihe yazmış olacaklar diye düşündüm açıkçası. Evet. Ee, bir yandan da e, Amazon tarafından da bir e, haberimiz var hava durumları ile ilgili. 2002'den beri aslında kuru zamanında Amazon ama özellikle bu e, son dönemdeki kuraklık ve yine El Niño'nun da etkisiyle Amazon'un bu, bu yıl e, kontrol edilemeyecek yangınlarla boğuşmasını e, bekliyor NASA ve bu konuda uyarıda bulunuyor The Guardian'ın haberine göre. E, yani dünyanın dört bir yanından e, doğa olaylarıyla ilgili e, iklim değişikliği kaynaklı doğa olaylarıyla ilgili böyle kötü haberler gelirken politikacılar da Ee, çok fazla bir şey yapmıyorlar ve hatta daha da aptalca e, hareketler yapmaya başlıyorlar diyebiliriz. E, Amazonlar ile alakalı ilginç bir haberi de ben verim. Doğrudan iklim değişikliği ile alakalı değil ama nasıl bir ekosistem olduğunu gözünüzün önüne getirebilmek için önemli ve ilginç bir keşif de olabilir bu. Biraz önce biraz sonra aktaracağım haber. Sonuçları Scientific Reports adlı dergide yayınlanan bir araştırmada müzelerden toplanan son 300 yıla ait 500 bin kadar ağaç türünün incelendiğini bu ağaçların hepsinin Amazon'da olduğu, Amazon ormanlarında olduğu söyleniyor. Son 300 yıla ait 500 bin ağaç türü incelenmiş ama şu ana kadar keşfedilmiş olan ağaç türünün de 12 bin olduğu söyleniyor. Bu rakamlara göre hala tespit edilmesi ve sınıflandırılması gereken 4 bin nadir türün olduğu da aynı şekilde söyleniyormuş sadece Amazonlar içerisinde. Ben de buna ufacık bir şey ilave edeyim yani. <Gülüyor> Hiçbir zaman muhtemelen öğrenemeyeceğiz o şeyleri. Evet. Ama zaten daha da ilginç bir boyutu var. İlaç olarak kullanılan bitkilerin çok büyük, ezici çoğunluğu Amazon yağmur ormanlarından çıkıyor. Muazzam bir biyolojik çeşitlilik var. Şimdi insanlar açısından ilaçsız da kalma ihtimali var. Zaten bu araştırmadaki dünyadaki müze koleksiyonlarının dijital hale getirilmesi sayesinde mümkün olmuş. E, kapsamlı bir bilimsel araştırmayla Amazon ormanlarındaki ağaç çeşitlerini kataloglamak için üç asır gerektiği sonucuna varılmış sonra da. Evet. <gülüyor> Böyle bir e, yapıdan bahsediyoruz. Evet. E, bu Guardian'daki habere de, detaylı olarak bakarsak da özellikle bu güçlü El Niño'nun ve de e, ısınmış Pasifik sularının 2015 ve 2016'nın başında e, dünyadaki yağış düşümünü e, ve de buna bağlı e, patenleri e, değiştirdiğine dair bir haberden bahsediyor, bir bilgiden bahsediyor. E, ve NASA'ya göre de Amazon 2002'nin başından beri bir kurak sezonu içerisinde. E, yani bu demek ki de, demektir ki aslında bu yağmur ormanları e, ciddi anlamda bir e, yangın sezonundan geçebilir. Evet. Hmm. Evet yani Amazonlar öyle bir de <gülüyor> e, yeni bir araştırma var. Yani e, şeyde Kuzey Amerika'daki çok yüksek dağlarda 2160 küsur metrede Kahiltna buzulunun bulunduğu yerde sivrisinekler görünmüş. Mesela bu tarihte ilk defa oluyormuş oranın tarihinde. Hı. Yani dayanabilecekleri bir ...sıcaklığa ulaşmış durumda olduğu anlamına geliyor. Çok endişe verici. Bir de gene en yüksek, Kuzey Amerika'nın bütün kıtanın en yüksek dağı... ...sadece bazı bölgelerinde sadece 10 yıl içinde 150 metre gerilemiş, erimiş. Yılda 15 metre falan eri, çekiliyor ki bu gözle görülür, neredeyse gözle görülür bir hal almış durumda. Evet, e, öte yandan yakınımızda da Avrupa Birliği'nden kopuşla birlikte İngiltere'nin Brexit'inden sonra e, Theresa May... E, yeni başbakanının e, ilk hareketlerinden bir tanesi iklim değişikliği departmanını e, bölümünü kapatmak oldu ki teraslemeyi aslında Türkiye Cumhuriyeti'nde yapılan bir uygulamanın benzerini yaptığı için gerçekten tebrik ediyoruz. E, ki e, Türkiye'de iklim değişikliği daire başkanlığını san, yanlış hatırlamıyorsam ya kapatarak ya da küçülterek e, günün fosili ödülünü almıştı daha önceki koplardan bir tanesinde. Ee, ve şimdi Teresemey'de e, iklim değişikliği departmanını kapatıyor. Bakanlığı kaldırdı ya. İklim kelimesini kaldırdı ve bunu 24 saat geçmemişti. İlk icraatı filan denebilir yani. Yani insanı şunu merak ettiriyor. Yani Avrupa Birliği'nden ayrılıyorsun ve gerçekten ilk yapmak isteyeceğin şey iklim değişikliğiyle alakalı pozitif olabilecek bir şey kapatmak mı? Yani başka hani herhangi bir derdin yok mu? Pound vesaire hani iş... Birçok sorun var. İnsan soruyor yani bu iklim değişikliği size ne yaptı? Sayın Teresa Maydi. İşte bu hale getirdi. <gülüyor> evet bu hale getirdi. <gülüyor> ya yani, iklim değişikliği sonucu bu yani şey çok çeşitli kuruluşlar Stephen Devlin New Economics Foundation'dan feci bir hareket demiş. Ed Miliband eski işçi partisi lideri Ed Miliband'ı da tamamen aptalca bir şey demiş. İklimin adı bile geçmiyor. Bu o, akıl almaz bir iş diyorlar. Fakat e, durum böyle. Yani şok edici falan diye nitelemişler. Ama böyle. Evet. Ee, ve de e, Greenpeace İngiltere'nin yaptığı bir eylem var. Bu e, hatırlarsınız Brexit'te. Ee, işte UKIP'in bu sağcı partinin kullandığı kırmızı otobüslerin üzerine işte şey e, gibi sloganlar yazıyordu e, İngiltere Avrupa Birliği'ne bu kadar yardım gönderiyor her sene bu parayı e, sağlık hizmetlerine harcamak istemez misiniz gibi ki sonrasında bu otobüslerin üzerine yazılan sloganların da pek gerçeği yansıtmadığı yani oradaki da pek gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkmıştı. Ee, ama e, bu otobüsler kullanıldı ve e, Greenpeace bu otobüslerden bir tanesini ele geçirmiş e, ve de üzerine e, teresemeye ve yeni hükümete e, karşı e, söylemek istedikleri insanların sloganlarla donatarak İngiltere'de dolaştırdığına dair bir güzel haber. Evet gördüm. bir de iyi haber yok diyorsun İşte bu hakikaten iyi bir haber ben de espri yapacaktım ama şimdi <gülüyor> bunun üzerine kötü haberlere devam edeyim diyeyim. E, yerli kömüre teşvik, ithal kömüre ek vergi yolda gibi bir absürt e, haber vardı. Enerji ve tabii Kaynaklar Bakanlığı doğal gazla birlikte ithal kömüründe kurulu güç içindeki payını düşürmeyi, <gülüyor> yerli ve yenilenebilir kaynaklara dayalı santrallerin payını da artırmayı hedefliyormuş. Buna göre de şey yapıyor. Ben, bunun da Theresa May'in kararının kadar en az... ...budalacı olduğunu söylememiz lazım. Kesinlikle. Ee, ki zaten... ...fosil yakıtlarla ilgili... E, ...programdan önce konuştuğumuz gibi... ...bir uyuşturucu etkisinden bahsediyoruz. Evet. Bunu ayrıca etraflıca... ...ele almamız lazım. O çok önemli bir şey. Yani bu konuların en önemli... ...uzmanlarından... ...yani siyaset ve savaş... ...konularını ele alıyor ama... ...asıl konusu her zaman şey olan... ...bir profesör. Michael Clare iklim. E, meselesini yıllardan beri alıyor. Kitapları var. Son makalesinde e, çok e, önemli bir şey olduğunu söylüyor. Uyuşturucu, e, yani irrasyonel bütün bunlar. Teresa May'i falan konuşuyoruz ya da yerli ömüre teşvik gibi irrasyonel gö gibi görünen kararların aslında doğrudan doğruya insanların bu yaşama tarzını değiştirmeye katiyen de, e, yanaşmamalarından kaynaklanan bir çeşit uyuşturucu ...etkisi olduğunu söylüyor... ...ve ancak uyuşturucuya yapılan... ...ya da sigara, tütün kullanımına yapılan... ...şeylerdeki gibi... ...yöntemler öneriyor... ...hayat tarzı değişiklikleri falan... ...ama onu daha sonra ele alırız... Daha ...ayrıntılı bir makale çünkü. O zaman ben dünyadaki... ...politikacıların ilginç... ...eklim değişikliği şeylerine... ...politikalarından bir tanesinden bahsedeyim... ...Avustralya'nın... ...yeni çevre bakanı... Ee, çok e, özel bir kişiliğe sahip yanlış anlamadıysam internetten gelir gelmez o da aynı TRSM'ye gibi e, iklim değişikliği departmanını kapatmakla kalmamış. E, bu bakan Josh Frydenberg e, kömür kullanımının etik önemli bir vaka olduğunu söylemiş. Yani kötü anlamda söylemiyor bunu e, ve de Dünya Bankası ah, diyor Bankası'nın... Yani. Evet. Ee, ve de bu Dünya Bankası'nın Birleşmiş Milletler'in ve de hani pek çok e, örgütün dediğine karşı çıkarak e, bu kömür kullanımını bu şekilde e, övüyor insanlara. Ve de zaten hani övmekle de kalmıyor. iklim değişikliği ile ilgili departmanı da kapatarak e, bir politika izliyor. Yani hani tamamen hasıraltı ederek herhalde bu sorunu çözüleceğini düşünüyorlar. Evet, büyük Mercan Resifi'de ağırmaktayken bunu yapması da daha da... Heyecan verici olmuş tabii. Ve de Hı. Çevre Bakanı. <gülüyor> Çevre Bakanı. İşte Michael Clare onu söylüyor. Evet. Hooked başlığı. Yani artık kancı zokayı yemişiz diyor yani. Yani evet bu belki bu şeyde bu Avustralya'nın yeni Çevre Bakanı'nda daha dikkatli takip etmek lazım. Yani özellikle hani bu resifin ...hani tamamen kurtulamayacağından bahsetmiştik geçen programlarda... ...yani bu kadar barisken tamamen kurtulamayacağız... ...sadece belki bir bölümü üzerinde çalışılırsa... ...belki bir iyileştirme sağlanabileceği bahsediliyorken... ...kendisinin e, ahlaki bir değer olarak... E, ...kömürü savunması gerçekten ilginç. Kadın mı erkek mi? E, erkek. Bakanım. Josh. Belli olmaz... Belki de kadındır. Evet, resmi, Kadın. onun resmini koymak yerine kömür e, resimleri koymuşlar. Yani önemli. İki, ikisi, iki, ikili de kullanıldığı için Josh ismi onun için sordum. Yani tuzak kurmak için sormadım yani. B Bilemedim. <gülüyor> i̇kisi de olabilir. Makaleye bakıyorum, hi ya da şey kısmı var mı diye ama tamamen isiminden bahsettikleri için Tabii. şu anda gözüme çarpmıyor. Öğreneceğim ama. Öğreniriz. Evet böyle geliyor. Son dakikalarımıza yaklaşıyoruz. Ben evet, kötü haberlerden bahsediyoruz ama açıkçası bu son hafta sonundan beri gerçekten bir trajedi. Yani hani komedinin, korkunun, endişenin ve pek çok duygunun olduğu bir günlerden geçtikten sonra kendi adıma artık tamamen umutsuz. ...bir şekilde bu çalışmaya devam edemeyeceğimi fark ettim... ...ve belki benimle aynı hisste olan dinleyicilerimiz vardır diye... ...iklim içinde en azından bir süreliğine... ...elimdeki böyle aktivistler bitene kadar... ...iklim değişikliğine karşı... ...bize umut verebilecek... ...aktivistlerden bahsedecek bir bölüm hazırlamak istiyorum... ...sonunda böylelikle en azından hani her gün... Her sabah uyanıyoruz ve her sabah bir iş yapıyoruz ve bazılarımız dünyayı kurtarmak gibi gerçekten zaman zaman çok umutsuzluğa düşürecek bir işte çalışıyor olabilirler. Ee, bazılarımız her sabah kalkıp yaşamak gibi zaman zaman umutsuzluk verecek şeyler de yapıyor olabilirler ama bu, bu şekilde olmak zorunda değil. Ee, ve de belki her hafta bir beş dakika bize umut veren, bize ilham veren kişilerden bahsedersek e, bir sonraki haftaya daha... ...pozitif ve daha e, sağlıklı girebiliriz diye düşünüyorum. E, o yüzden bana açıkçası umut veren insanlardan ve pek çok insan umut veren insanlardan bir tanesi olan Mandela'nın e, Mandela'dan bahsetmek istiyorum. Kendisi de dün doğum günüydü. E, açık gazeteyi dün açıkçası dinleyemedim. E, orada e, bahsettiğiniz mi bilmiyorum. Dün birazcık e, yoğun bir gündem olduğunu tahmin edebiliyorum. Ee, en azından bu programda bahsetmiş olabilir. Nelson Mandela dinleyicilerimiz de bildiği gibi e, Güney Afrika'da ayrımcılık karşıtı, aktivist, devrimci, politikacı, yardımsever. Güney Afrika'nın ilk defa tamamen temsili ve demokratik seçiliyle seçilerek 1994-1999 yılları arasında başkanlık yapmış ve de Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ilk siyah devlet başkanı olmuş kişi dün 18 Temmuz 1918'de doğmuştu. Nelson Mandela'yı en çok Güney Afrikalı e, ayrımcılık karşıtı savaşıyla tanıyor olabiliriz. E, ama özgürlüğe giden yolu aynı zamanda iklim değişikliği denen devasa problemi çözecek adamları da içeriyordu. Dünyanın her yerinde her insanın onurlu bir yaşam yaşadığı, temiz hava soluduğu ve temiz su içtiği... ...ve zengin ülkelerin kirli işlerinin yankılarının fakir ülkelerde yankılanmadığı bir dünya hayal etmişti. Dünyanın en kırılgan kesiminin aslında en çok istediğini... İstediği şeyin onları daha da telkinsiz iklim değişikliğiyle baş başa bırakacak şey olan ucuz, kirli, kömüre da dayalı enerjiden olduğunu bahsediyoruz. Ee, programda da bahsettik. İnsanlar hala kömüre bir şekilde bağlı bir hayat yaşıyor ve bunu özellikle dünyanın en kırılgan kesimi olan Afrika'da da görmemiz mümkün. Onları kurtaracak şeyin bu ucuz ve kirli ve de kömür kömüre dayalı ve iklimi değiştirecek olan enerji olduğunu düşünebilirler. Ama Mandela... Bu yönde bir fikre hiçbir zaman kapılmadı. Küresel iklim değişikliğinin kavurucu sıcaklık ile kıtasındaki Avrupalıların kölelik, sömürü ve ayrımcılıkla çoktan yıkıp geçmediği her şeyi yakıp geçeceğinin farkındaydı. Mandela aynı zamanda bir doğa düşkünüydü. Hapiste geçirdiği 27 yıl boyunca hücresinin çatısına kendisinin ve diğer mahkumların sebze yetiştirebileceği bir bahçe yapılması için uğraştı. Bir tohumu ekmek, büyümesini izlemek, ona bakmak ve onu toplamak basit ama baki bir tatmin verir. Bu küçük toprak parçasının bakıcısı olmak bir nebze özgürlük hissi veriyordu diye de kendi otobiyografisine yazdı. Desmond Tutu Mandela ve iklim değişikliği ile ilgili şu yorumu yazmıştı. Geçtiğimiz ay Nelson Mandela'nın hapisten çıkışının 20. yılını kutladık. Bu tarihi gün bu ülkede bir dönüm noktasını işaret ediyordu. Geleceğe dair umut ile dolu yeni bir yolculuğa başladık. İklim değişikliğine karşı harekete geçmeyi zorunlu kılan küresel harekette bu büyük olaydan feyz almalı. Milletimizi değiştirmek için hem bireysel hem kolektif aktivizm ile aciliyet hissi ve sorumluluk gerekli. 20 yıl sonra dünyayı değiştirmek için bugün de gereken budur sadece Desmond Tutu'nun Mandela hakkında söylediği ve iklim değişikliği hakkında söylediği bu şeyler değil tabii ki. Ama Desmond Tutu tabii Güney Afrikalı başpiskopos ve çok hareketin parçasıydı. Çok önemli bir mirasçısı Mandela'nın yani. Kesinlikle ve sonrasında bu söylediği sözler ve de Mandela'nın yaptığı bu özgürlüğe giden yolda da iklim değişikliği aktivistlerinin gerçekten yol gösterici oldu ki çok yakından takip ettiğimiz 350 orktan bir mekkabın Ee, bu şeyden e, Mandela'dan da feyze aldığını pek çok yeri söylemişti ki çok başarılı olan e, fosil yakıtlardan yatırımın çek kampanyasını yürütüyor şu anda kendisi. Bunu son olarak Mandela'nın belki ilham verici birkaç sözüyle bitirip e, sadece iklim değişikliği değil ama bugünlerde yaşadığımız pek çok şey için umut olacağını düşünüyorum. Özgürlüğe giden o uzun yolu yürüdüm. Bocalamamaya çalıştım yanlış adımlar attım. Ama şu sırrı keşfettim ki büyük bir tepeye açtığında insanın bulacağı şey daha çok aşılacak tepelerin olduğudur. Dinlenmek için bir dakika durdum. Beni çevreleyen o muhteşem manzaraya baktım. Geri dönüp ne kadar çok yol kat ettiğime baktım. Ama sadece bir dakika dinlenebilirim. Çünkü özgürlük sorumluluk gerektirir. Ve daha fazla oyalanmayı cüret edemem. Çünkü uzun yürüyüşüm henüz bitmedi. Bu yani benim her zaman ilham alacağım bir kişi... E, sadece iklim değişikliği için değil dediğim gibi diğer olan biten her şey için e, yapılana kadar her şey imkansız görünür diyelim. Ve en azından bugünü böyle umut dolu bitirmek istiyorum. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça i̇klim için bir iklim adaleti güncesi.